Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kütahya'da bulunan Murat Dağı'nda açılmak istenen Altın Madeni Projesi'ne ilişkin verilen ÇED kararı yargı tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Dağı'nda özel bir firma tarafından açılmak istenen Altın Madeni Projesi için ÇED olumlu karar vermiş, bölge sakinleri, baro ve çok sayıda yurttaş da bu karara karşı dava açmış ve Change.org'da da bir imza kampanyası başlatmıştı. Artık gerçekten Rıfat Doğan'ın haberine göre davaya bakan Kıtah İdare Mahkemesi projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırdığını belirtti. İmza kampanyasına imza atanlar da güzel haberi e-posta vasıtasıyla aldılar. İstanbul Adalardaki sivil toplum kuruluşları atların hastalığı ve fayton sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Bu iki sorunun birbiriyle alakalı olduğunu söyledi. Adaların sit alanı olduğu gerçeği göz önünde tutularak çözüm üretilmesi gerektirdiler. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunduklarını söyleyen STK'lar, şu andaki öncelik hayattaki atların sağlıklı kalmaları. ROM testleri şeffaf bir şekilde tamamlanmalı. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalı. Faaliyetine izin verilen ahırlarda koşulların, Yeni salgınlara meydan vermeyecek şekilde iyileştirmesi için önlem ve denetimler kesintisiz uygulanmalı. Valilik, Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun olarak bir karantina ahırı acil olarak hayata geçirmeli. Ruham hastalığı dahil at sağlığı ve denetimi konusunda uzman veterinerler işbaşı yapmalı ve adalardaki atların bakım sorumluluğu tümüyle İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından üstlenilmeli. Bütünsel sit alanı olan adaların özel duruma dikkate alınarak hazırlanacağı umudumuz olan bu planın zamana yayılmış ve aşamalı olarak yürürlüğe konmasını, hayvan sağlığı ve haklarının yanı sıra ulaşım, istihdam, mülkiyet ve çalışma gibi en temel insan haklarına duyarlılıkla uygulanmasına özen göstermeli. At ve insan ilişkisinin nostalji ve kültürel haklardan öte karşılıklı haklar ve dayanışma temelinde kurgulanarak yaşatılması için adaların, son şans olduğu unutulmamalı dendi. Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancı Boğazı mevkinde 7,5 kilometresi karada 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sistemi suyunu Akdeniz'e halihazırda döküyor. Marmaris Çevrecileri Derneği gönüllü dalgışçılığıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi sorumluluğundaki Atık su tahliye sisteminde bugüne kadar 4 kez inceleme yapıldı. Derneğin gönüllü iki dalgıcı son incelemede 30 dakika denizin dibinde kalarak arıtma sisteminde meydana gelen arızaları ve sızdırma yapan bölümleri fotoğrafladı, görüntüledi. Buna göre 10 tahliye bacası borusundaki 7'sinin kırık olduğu, fosseptiklerin sızdırmazlık özelliğini yitirdiği, aşınmalardan dolayı borularda çatlama ve delikler meydana geldiği belirlendi. Ayrıca arıtılmayan atık sular nedeniyle çok sayıda balon balığı ve aslan balığı gibi tehlikeli türlerinde burada ürediği bu hatta beslendiği ortaya çıktı. Dalgüçler incelenmek üzere deniz dibinden ve tahliye boruları çevresinden su ile çeşitli numuneler aldı. Hollanda'dan güzel bir haber var. 2012 yılında 900 vatandaşlık bir grup hükümetin iklim krizine yönelik ciddi eylemlere geçmediğini Mahkemeye taşımıştı. İklim krizi mücadelesinde büyük önem taşıyan bu dava yani Urgenda davası diye anılan bu dava Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin tarihi kararıyla sona erdi. Dava büyük bir zaferle sonuçlandı çevreciler için. Yüksek Mahkeme Hollanda hükümetinin emisyonlarını önemli oranda ve derhal azaltmakla hukuki olarak yükümlü olduğuna kesin olarak hükmetti. Birçok büyük sanayi ev sahipliği yapan, Avrupa'nın ana limanı, ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde karbondioksit emisyonlarında 5. sırada yer alan Hollanda enerjisinin %7'sini yenilenebilir kaynaklardan şu anda elde ediyor. Hollanda'nın emisyonları geçtiğimiz yıl 1990 seviyelerine oranla %15 daha azalmıştı. Ancak yükümlülük 2020'de emisyonların 1990'a kıyasla en az %25 azaltılması zorunluluğunu içeriyor. Kararının önemi mahkemenin. Hükümetin bunu yerine getirmemesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca üstlendiği insan hakları yükümlülüklerine aykırı olduğu için e, davada kaybetti. Hollanda hükümeti Urgenda Vakfı'nın kurucusu Marian Minesma hükümetin izleyebileceği 50 çözüm önerisini içeren bir planı ortaya koyduk dedi. Urgenda davasında hukuki danışmanlık üyelerinden Deniz von Berkelse. Bu dava sadece Hollanda için büyük bir önem teşkil etmiyor. İlkeler evrensel bir nitelik taşıyor. Hollanda dışındaki hiçbir mahkeme bu karara bağlı değil şüphesiz. Ancak kararın etkisi ve diğer ülkelere vereceği ilham gerçekten çok büyük dedi. PTT tarafından Sakin Şehirler konulu posta pulları serisinin devamı olarak Akyaka, Şafşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz görsellerine yer verildi. Hazırlanan 6 değerli sakin şehirler 2 konulu sürekli posta pullarıyla ilk gün zarfı 23 Aralık 2019 tarihinde tedavüle girdi. Sakin şehirlerin posta pullarındaki bu hallerini sürdürebilmek için sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim yapan sakin işletmelerin ürün ve hizmetlerine yani üretim ekonomisine yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.